Bildiklerimiz, bilmediklerimiz. Bozulan eski cep telefonunuzu, bilgisayarınızı, artık çalışmayan çamaşır makinesini ne yapacaksınız? Deniz sularına karışmasını istemediğiniz için bir kavanozda biriktirdiğiniz kızartma yağını nereye dökeceksiniz? Evin banyosunu yeniden dekore ettiniz diyelim. Çıkan onca inşaat molozu nereye atılır? Aldığınız ürünler güzel ama ambalaj atıklarınızı nasıl değerlendireceksiniz? Bütün bu soruların cevapları İstanbul için artık değerli toplu bir listede. Daha az atıkla yaşamanın ve ülke ekonomisine katkısı yatsınamaz olan geri dönüşümün değerlendirilmesi için son yıllarda çok güzel çalışmalar oldu. Hedef bu çalışmaların daha da yayılması ama şimdilik İstanbul içerisinde geri dönüşümle ilgili bütün sorularınıza cevap veren bir rehber yayınlandı. Yeşilist ekibi İstanbul'un geri dönüşüm rehberini bütün belediyeler için tamamladı, 2015 yılı için güncelledi ve geliştirdi. Yağ, moloz ve inşaat, elektronik ve ambalaj. Bu dört başlıktaki atıkları ne yapabiliriz? Kime başvurmalıyız, evden alırlar mı, hangi merkezler ilgilenir? İlçe ilçe, telefon numaralarıyla, adresleriyle, başvuru merkezleriyle bu listede. Arnavutköy'den Beykoz'a, Çatalca'dan Tuzla'ya, Üsküdar'dan Güngören'e her ilçenin kendi sınırları içindeki hizmetler sıralanmış. Yapacağınız tek şey yeşilist.com'daki İstanbul'un geri dönüşüm rehberine göz atmak. İyi geri dönüştürmeler. Yaz devam ederken tatil planlarını hala yapmamış olanlar varsa bir kez daha hatırlatırız. Doğa dostu üretken tatiller için Tatuta. Tatuta'yı tercih ederek doğada aslında kimyasal gübre olmadan ve hibrit tohum kullanmadan da tarım yapılabildiğini, ot ve böcek ilaçları kullanmadan aslında çok daha sağlıklı ve lezzetli ürünler elde edilebildiğine şahit oluyorsunuz. Kentlerde evlere tıkışmış kalmış olan çocuklar da bu tür tatilde aslında yumurtanın bir tavuktan çıktığını, havucun ağaçta değil toprağın altında yetiştiğini birebir deneyimleyerek öğreniyor. Başvuru ve çiftlikler hakkında detaylı bilgi için www.tatuta.org Bir de küçük hatırlatma. %100 ekolojik pazarlar bayramda kapalı olacak. Pazarların adreslerini ve açık olduğu saatleri, Buğday Derneği'nin internet sitesi buğday.org'dan öğrenebilirsiniz. Burada Şimdi Şu Anda İnsan barınmayı öğrendi, barınmak için doğadan yararlandı. Sonra bulduklarıyla, geliştirdikleriyle kendisine kaynak sunan doğaya ihanet etmeye başladı. Ta ki birileri başka türlüsünün mümkün olduğunu söyleyene, ekolojik mimariden söz edene kadar. Bugün ekolojik mimariyi, doğal yapıları ve doğayla dost barınmanın püf noktalarını konuşuyoruz. Mimar Özgül Öztürk burada şimdi bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun biz de iyiyiz. Ee, yeşil mimari diye bazı e, binalar yeşil bina gibi bazı şeyler duyuyoruz. Bir de ekolojik mimari diye bir tabir var. Bunlar aynı şeyler mi ayrı şeyler mi? Yeşil mimari nedir? Ekolojik mimari nedir? Aslında yani şöyle şehirde olunca daha çok yeşil mimari olarak bir başlık altında kullanılıyor. Çünkü şehirde ekolojik mimari uygulamalarında doğal yapı olarak tam doğal malzemelerle tamamen uygulamalarda biraz zorluklar var. Ama işte şehir kapsamında birtakım sertifikasyon sistemlerine de bağlı kalarak yapılan, gönüllü olarak o bina yapılırken başvurulan sertifikasyon sistemleri var. Ya da illa bir sertifikasyon sistemi olmadan bu konuda hakikaten bu konuları içselleştirmiş insanların yapmaya çalıştığı bir takım yöntemler var. Ben daha çok onun üzerinde durmuyoruz istiyorum aslında hı hı. E, şehir ele alırsak e, yeşil mimaride yapılacak çok şey var e, aslında mevcut kaynakları kullanarak onları geri dönüştürerek daha az tüketerek daha az enerji harcayarak seçimler ile projeler tasarlanabilir uygulamalar yapılabilir e, ekolojik mimari dediğimiz kırsal alanda e, ise her yörenin bulunduğu yerin malzemelerine kaynaklarına göre yani atıyorum Karadeniz'de ağaç çok fazla, ahşap yapılar çok fazla hı hı. E, taş olan yerde e, taş yapılar bölgemizde Doğu Anadolu'da taş aynen. yapılar Doğru. yani Paşa Sarayı geldi şimdi aklıma ağaç yok ama taş yok aynen toprak yapı hı hı. E, çok fazla kerpiç yapılarımız var yani çok uzun yıllara kadar yakın zamanlara kadar da ayakta kalan ama maalesef e, beton daha iyidir bir algısıyla e, betona dönüştürülen, geri dönüştürüm demeyeceğim onun için betona dönüştürülen de çok yapılarımız var. E, kırsal'da e, aslında eski ustalar, halkımız kendileri bu yapım tekniklerini zaten çok iyi biliyorlardı. Belki az da olsa hala bilen, uygulayan var. E, fakat bir süreç içerisinde hani beton yapıların e, daha iyi olduğu Anlatıldığı ve bunu insanlara empoze edildiği için köylerde ve kırsalda hani pek çok aslında kerpiç ve doğal yapımız maalesef yok olmak üzere çoğu da yok olmuş durumda. E, nelerdir bunlar? E, atıyorum e, kerpiç yapılarda işe saman toprağa katarak, e, mayalayarak, tezek de katarak, onları fermanti ederek, kendi ayaklarıyla çamuru ezerek, insanların imece yoluyla bir arada yapıp, kalıplara döküp, kurumaya bıraktıkları tuğlalarla kendi yapılarını, barınaklarını imece şeklinde bir toplulukla beraber yaptıkları yöntem çok uzun yıllar zaten var. E, şimdi... Bugün de mesela benim çok hayranlıkla beraber de çalıştığım hocamız İTÜ Vakfı Toprak Yapılar grubundan Rohi Kafesçoğlu'nun aslında o toprak yapım yöntemlerinden biri olan Alker ve Kerpiç'i bugünkü teknolojide daha az bakım gerektirecek şekilde uygulama tekniği. Hmm. Yani 20 sene önce yapmış olduğu teknik üniversitenin Ayazal'daki kampüsündeki bina şu an hala bir bakım gerektirmeden mevcutta. Nasıl bir bina o biraz anlatır mısınız? Tabii ki toprak. Malzemesi nasıl? Tabii alker zaten şöyle birleşenleri toprağın içerisine belli miktarda alçı belli bir miktarda kireç ve su katıyorsunuz. Fakat hmm. kerpiç tuğlalarını kurumaya bıraktığınız süreç kadar ve işçilik kadar böyle yoğun işçiliği ve süreci bekleme süreci yok. Alçıdan Hı -hı. dolayı o süreç çok kısalıyor. E, 20 dakikada e, yaptığınız ile beraber, hazırlıkla beraber 20 dakika sonra hazır tuğlayı elde edebiliyorsunuz. Hı -hı. Ama tabii bu toprak yapım yöntemlerinden bir tanesi. Her bölgeye illa da bu olacak diye bir şey yok. O bölgenin malzemesi, e, eldeki kaynakları neyse onu uygulamak daha doğru. Hı -hı. Bayezadaki yöntem alker yöntemiyle yapılmış bir yöntem. Ruhi Hoca'nın... Evet Rüyü Hoca'nın Bilge Hanım'la birlikte öğrencisi. Hı hı. Şu anda İTİ Vakfı Toprak Yapılar grubu olarak da hem toprak yapım yöntemleri anlatılıyor. Hem de Alker'le ilgili de bir tuğla uygulaması sonunda gösteriliyor derslerin. Peki bu programda ne konuşursak konuşalım hep şey diyoruz. Ekolojik olan aynı zamanda ekonomiktir de. İşin ekonomisinden de bahseder misiniz? Yani ham maddesinden malzemesinden. Ondan sonra onu ısıtmak veya soğutmak için gereken enerjiye kadar veya onu aydınlatmak için gereken enerjiye kadar. Yani işin ekolojik boyutunun yanında ekonomik boyutundan da şöyle her tarafından bir anlatır mısınız bize? Tabii ki şimdi bana en yeşil hani sertifikasyon sistemlerini de çok kıymetli buluyorum. Çünkü en azından Hı -hı. bir farkındalık yaratıp insanlar daha az enerji harcarız diye dikkat ediyorlar. Fakat doğada yapılan çalışmalar en kalbimde olan çalışmalar. Orada... Örneğin toprak yapım yöntemiyle olduğundan bahsedeyim. Bir kere bulunduğunuz yerdeki evin e, harfiyatından çıkan toprağı aldığınızda... ...onu to sonra uygulama olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani Hamallık yerde... yapmadan yani bir yerden toprak taşıyıp getirmeden. <gülüyor> Aynen. Tabii şunu da tırnak içinde belirtmek istiyorum. O toprak yapı toprağı haline getiriliyor. Orada bir çalışma yapmak gerekiyor. Aynen aldığımız Hı -hı. toprağı kullanmadan... Bir analizini yapıp mevcutu nedirin bir röntgenini görüp ne kadar içinde ne var. Sonra onu biraz iyileştirme ve stabilizasyonla daha iyi yapı toprağı haline getirip ondan sonra. Hani bunu tırnak içinde açıyorum. Çünkü çok kumlu bir topraktır. Yapı yapmaya uygun değildir. E, tutmaz. Hı hı. Çok aşırı killidir Çok çatlar. Hani hı. o oranların birbirine dengeli olması lazım. Belli oranları var. Ona getirmek lazım. Ama şu var. Kendi bölgenizde iyileştirerek kullandığınız bir toprak zaten harfiyattan çıkıyor. Onu alıp bir yere atılıyor. O bir enerji. Hı hı. Burada bir ekstra bir enerji yok. Malzemede doğa veriyor zaten. Ee, Alkar yönteminde mesela... İçine alçı ve kireç kattığınızda yine doğal malzemeler Tabii. ve en azından yani e, alçı işte 125 derece ile ısıtılarak elde edilmiş. Yani çok büyük enerji 1200 derece gibi değil çimentoda olduğu gibi ve bir yerden getirmek kısmında aslında Anadolu'da çok fazla dağlarımızda alçıda de var. Ama şimdi diyelim ki işte mevcutta şehirdeyiz hani en Nalbur'dan yakın, aldık. Nalbur'dan alıyorsunuz Mahalledeki yani. <gülüyor> nalbur'dan. yine en kolayı en yakınından diyelim. Orada da başka da bir katkı malzemesi kullanmıyorsunuz. Yani ayrıca bir mantı ihtiyaç yok. Hı -hı. Nefes alan bir yapı haline geliyor. Deri gibi düşünün. Hava alıyor, yağmur almıyor içine ve nemini atıyor. Ve sadece yapı Çok yaparken enteresan. hani ekonomik bu kısımlar. Ama işletirken içinde yaşarken de ekonomik. Çünkü daha az enerji harcıyorsunuz. Daha az Hı -hı. yakıt harcıyorsunuz. Termos etkisi yapıyor o bina. Daha az ısıtarak kışın termos gibi o toprak duvarların hepsi ısıtıldığı için sonra akşamda gündüzde o sıcaklığı koruyabiliyor. Hı hı. Şehirde e, iki katlı hani villalar şehire yakın alanlarda yani lüks kullanım alanı olarak ihtiyaçsa e, villalarımız bunlarla yapılabilir. Kırsalda tüm yapılar bunlarla yapılıp İstanbul bu kadar dikey yukarıya şişmeyebilir aslında. hani O anlamda... İstanbul çok fazla dikeyleşmiş durumda. Villa demişken bir parantez açayım. Geçen yaz maalesef e, kötü bir olaya şahit oldum, tanık oldum. Bu ne diyorlar? Unuttum şimdi adını da binanın dışı plastik gibi, panjur gibi bir malzemeyle şey, kaplanıyor. Siding. siding. Hmm. Trafodan, o sigortasından cız cız cız ses geliyordu. Biz 50 metre ötede çadırda kalıyorduk. Birdenbire tutuştu ve o dış cephenin ...o plastik malzemesinin tutuşmasıyla bütün o yazlık evin yanması evet. yarım saati geçmedi. Tabii. Çok korkutucuydu. Ve tabii hem yani o binayı da çabuk... Yani tehlikeleri çok... doğal tabii, afetlere tabii. karşı da çok ee, dayanıklı oluyor tabii, doğal toprak, malzemeyle yapılınca. Aynen toprak sonuçta yani hem e, çok kıymetli bir malzeme hem felsefe açısından toprağa karşı çok büyük e, ilgim var. O ayrı bir konu konuşmak konusu. <gülüyor> Fakat e, içinde çok şey barındırıyor. Ve nefes aldığı için de sağlıklı bir yaşamda daha az doktora giderek <gülüyor> sağlıklı bir alanda yaşamış oluyorsunuz. Ve daha az tüketmiş bir yapıyı. Daha yapıyı oluşturan bileşenler dahil ekonomik. Hani bir yerden bir yere çok uzun lojistik getirmeler ve enerji harcamalar söz konusu değil. Aynen öyle. Evet. Peki saman balyasıyla ev yapımı bu aralar e, Türkiye'nin çiftliklerinde internetten Facebook'tan üye olduğum dernekten veya gruplardan görüyorum duyuyorum e, saman balyasıyla evler yapılıyor tek katlı efendim. Onu, ondan da bahseder misiniz saman balyasıyla Türkiye'de ev yapımından? Ben çalışmasına katıldım ama ev yapımını gerçekleştirmedim. E, fakat şunu biliyorum, izolasyon açısından çok iyi bir malzeme. Fakat tabi bizi e, yani buğday tarlalarımız da azalmış durumda. Hı -hı. Fransa'da çok fazla buğday tarlası olduğu için orada çok saman balyasının ev yapımı söz konusu. Oradan gelen hocalar da var buraya ders verenler. Hı -hı. E, fakat uygulama ile ilgili. E, Bildiğim hani kendim karşılaşıp da sonucunu kendi deneyimimden söylemiyorum paylaşarak söylüyorum. Fiziksel mekanik özelliklerinde sıkıntı olduğunu sadece bilgi olarak aldım. Ama bunu hmm. kendi deneyimim olarak değil. Fakat hani daha basiti şimdi saman da borucuklu bir malzeme. içinde suyu tutan bir malzeme. Toprakta mesela onu işte kerpiç yapıda belli bir oranda saman tezek vesaire karıştırıldığında... Eski kadim ustalar onun ayarını vesaire çok iyi biliyorlar. Bağlayıcılık yapıyor lif gibi. Hani betondaki o ince lifler gibi. Hı hı. Fakat çok yağmurlu, çok sulu yerde, e, kilin fazla olduğu yerde samanın olması, içindeki borucuk su tuttuğu için kurumayı engelliyor, o su veriyor ama çok yağmurlu yerde, o da içinde suyu barındırdığı için amorf etme durumu da olabilir. Hani buna dikkat etmek de lazım. Yani. O Daha yapı kolay, Organikliği bozulabilir yani hmm. çok kuru yerde belki daha iyi o suyu tuttuğu için o suyu tekrar verir bünyeyi rahatlatır. Yani şeye göre e, coğrafyaya göre hani Rize'de Aha. yapacağınız bir binayla e, Muğla şeyde Aydın'da İzmir'de veya Çanakkale'de yapacağınız bir bina malzeme bakımından farklı olmak Aynen. zorunda. ekolojik olması zaten o anlamda başladı dediğim gibi bulunduğu yerin mevcutlarına göre bir şey yapmak. Yani Hı -hı. eğer o saman balyaları da bilmem ne kadar mesafeden o kadar getirtiliyor gibi ise <gülüyor> hani Ukrayna'dan de. ithal saman alacaksanız <gülüyor> hiç manası yok. Yani hani bulunduğu yerin kaynaklarını veriyorsa Hı -hı. E, faydaları var hani zararlarını da dikkat ederek en azından hani böyle bir riskini de göz ardı etmeden. Peki şehirde ne, neler yapılabilir? Hep kırsalı kırsalık konuşup duruyoruz ama şehirde hiç değilse apartmanlarda veya Hı -hı. yeni yapılan çok katlı binalarda diyelim. Çok şey yapılabilir aslında ve aslında şehirdeki dönüşüm yani bütün dünyayı çok daha rahatlatacak. Evet. Çünkü çok büyük tüketim şehirlerden başlıyor. Hı hı. Ee, en azından birkaç yeşil e, mimari stratejisiyle e, binalar yapılansa yapılıyor kısmen daha çok yapılmaya ihtiyaç var. Hı hı. Mesela yağmur suyu toplanıp filtrelenip depolanıp e, tesisatta geri döndürülüp rezervuarlara verilse ve Hı -hı. bahçe veya bahçe sulamaya da verilse mevcut şebekeden su almak yerine doğanın verdiği suyu geri biz kullanmış oluruz Hı -hı. zaten akıyor Haziran ayı boyunca çok büyük yağmur yağdı yani sürekli İstanbul'a aynen ve sel baskınları oldu çünkü artık caddeler ee, geçirimsiz bir yüzey beton asfalt yüzey olduğu için su üzerinde kalıyor kanalizasyona iniyor ve yeterli değil onu taşıması için eskiden en azından kilit taşları vardı aralarından toprak emerdi suyu Doğru. bu kadar yukarıda kalıp da sel baskınları da olmazdı mesela bu ee, onun dışında çatı yeşil çatılar yapılıp hem izolasyon değerini de rahatlatır o bir kendisi zaten izolasyon anlamında çok büyük katkı olur hem betonun yaydığı karbon salınımını vesaireyi Biraz daha dengeleyecek bir çözüm olur. Hem de her binanın yeşil çatısı olsa oranın gıdası üretilip e, o kullanılabilir. Herkes kendi temiz gıdasını, kent tarımını yapabilir aynı zamanda. Tabii harika olur. Güneş paneli koyulup elektriği üretilebilir. Hani bunu belki tek apartman apartman yerine atıyorum o mahallede. Hani belli bir stratejiyle, belediyeler bunu belli bir stratejiyle. Hani insanlara... Bunu destekleyici fonlarla yapsa Hı -hı. Fransa'da bu konuda çok güzel belediyelerin çalışmaları var. Hem halkı bilinçlendiriyorlar hem de bununla ilgili fonlar veriyorlar Harika o çalışmalarda. ]miş. Oteller mesela yani çok büyük tüketim e, binaları main, yani <gülüyor> gıda restoranın kendi e, gıda tüketiminin atıklarının hepsini geri dönüştürülse kendi restoranına organik gıda olarak bir değer katılsa. Kompost yapsa. Kompost yapılsa. Aynen, hani teknik terim çok şey Yok yok konuşun. Bizi, bizi dinleyenler biliyordur. Biz iki senedir neler konuştuk burada. Çok Artık güzel, yani çok... e, şey bu programın dinleyicisi aşina yani. Kompost evet. yabancı bir kelime değil. Biz bu arada kendimiz firmamız İdealtepe'de e, yani 17 yıldır İstanbul'da hep bahçeli ofislerde yaşıyoruz. İkinci ofisimiz de bahçeli. Hiç bir plazada ve bir bina ...benada ofisimiz olmadı A-Mimarlık olarak. 13 sene çift havuzlarda bir bahçedeydik. Şimdi de İdealtepe'deyiz ve orada kompost yapıyoruz. O ne güzel. Toprağa gömülü. Aynı zamanda hani toprak yoksa kovalarda işte yine bir sürü de kompost yapım yöntemleri var. Bunu çok güzel anlatan arkadaşlarımız programlarınıza da katılıyor zaten. Hı hı. Ee, orada yapılabilir. Kendi hani çatısında yine çatı bahçeciliği olabilir. Kendi apartman bahçelerinde bile bir kompostu kullanarak... Küçük tarım yapılabilir. Biz şu an şehirde örnek vermek gerekirse paletlerimizi dönüştürdük. Yakın her mahallemizin içi tamamen kentsel dönüşüm olduğu için çok fazla inşaat var. Paletler aldık oradan. Araba lastiklerini topladık. Onları işte bahçe saksıları vesaire gibi para vermedik. Kendimizi dönüştürüp boyadık. Paletlerden bir takım çit vesaire gibi kullanımlar yaptık. Şimdi şişeler var. 3-4 çuval. Onları Hı -hı. da bu yaz içerisinde yakında tarihini belirleyeceğiz. Çocuklarla birlikte daha böyle işte genç ergen çocuklarla birlikte toprak yapı cam şişeyle beraber böyle bir atölye düzenleyeceğiz. Yani şişeleri de ona dönüştüreceğiz. Harika. Harika. Değerli dinleyenler Mimar Özgül Öztürk'le konuşmaya sohbetimize devam edebiliyor, devam ediyoruz. Şeyi de soracağım bir yandan süreyi kontrol ediyorum. Ekolojik mimari, yeşil mimari'nin yanı sıra e, sizin feng shui ile de ilgilendiğinizi biliyorum. E, merakınız nereden geliyor, kimlerden neyi öğrendiniz ve hani mimari ile bu işin ilişkisi nedir? Bize anlatır mısınız? Ee, çok e, keyifle anlatırım <gülüyor> şöyle hani bu konuda dünyada 5 e, Grandmaster hocadan birinden hani şanslıyım iyi bir hocadan eğitim alıyoruz aldık e, Raymond Lo, Hong Konglu e, kendisi de Grandmaster yetiştiren 5 kişiden biri e, ve bir Çin kadim bilgisi aslında yaşam alanlarımızda doğru yerleri bulmak ve bu yerleri doğanın akışına ve kendi doğal akışımıza göre yerleştirmek üzerine bir rehber Feng Shui. Yani bakıldığında ayrı başlıklar gibi duruyor. Ekoloji mimari, yeşil mimari, feng shui. Ee, ama... Yani feng shui kimine göre spiritüel bir şey. Kimine göre de e, astroloji gibi. Şöyle doğanın akışını. <gülüyor> Nasıl desem şimdi bir şey diyemedim. Çin astrolojisi de için, işin içinde var. Çünkü kişinin alandaki enerjisi aynı evde sizin ve işinizin aynı köşeden çok mutlu olması gibi bir şey söz konusu olmayabilir. Böyle Tabii ihtimal ki. var. Size göre iyi gelen alan eşinize göre iyi gelmeyebilir. Çünkü sizin ihtiyaçlarınız olan elementler farklıdır. Hı -hı. Eşinizin ihtiyacı olan elementler farklıdır. Hı -hı. Orada bir çalışma bilgiyle birlikte gerekiyor. Ama biz burada bir çalışma yaparken ki bu sunum sonrası bir Feng Shui çalışmasına gideceğim. Bir pusulayla. Yerinde bir ölçüm yapıyoruz önce binanın yönünü hmm. orada yön çok önemli zaman önemli hangi sene binanın yapıldı. Ve ona göre de bir tablo çıkarılıp o yönlerin rakamlarının temsil ettiği değerler var. O, orada çiğ denilen uzak doğuda yaşam enerjisinin yaşam alanında en iyi akacak şekilde yerleştirilmesi. Bunun alanda dekorasyonda da bir arazi üzerindeyken sıfırda bina yokken binayı yerleştirirken veya bina varken mimari İçindeki düzenlemeyi yaparken kullanabiliyorsunuz. Bu anlamda yine doğanın kadim bilgisi ve Çinlilerden gelen bir kadim bilgi. Onu da aracı olarak kullanıyorum mimarlıkta. Harika. Peki şimdi bizi dinleyip sizin bilgilerinizden faydalanmak, istifade etmek isteyen meraklı dinleyenlerimiz size nasıl ulaşırlar? Bir web sitesi, bir Facebook hesabı. Facebook'tan kendim şahıs olarak Özgül Öztürk Aksu Facebook adresindeyim. A-Mimarlık firmamız. Hı hı. a Mimarlığın bir Facebook sayfası var. Ve www.amimarlik.com.tr. Şu an sayfamız düzenlenme aşamasında. Hı hı. Tüm bu bilgiler daha detaylı içerisinde olacak. Oradan ulaşılabiliriz. Oradan ulaşabilirsinler dinleyenler size. Evet Feng Shui'yi konuştuk. Ekolojik mimariyi konuştuk. Yeşil. ...mimariyi konuştuk... ...efendim... E... ...geri dönüşüm üzerine biraz Heh. daha söyleyebilirim buyurun, aslında... Buyurun. ...çünkü şehirde geri dönüştürerek neler uç ...ucu bucağı yok... Hı -hı. ...bir kere hakikaten... ...tüketimi azaltarak... ...ve elimizde olan mevcut kaynakları... ...hani çöpe atıldığında o bir kısır döngüde kalıyor... ...o başka bir şeye dönüşülebilir... ...ya da dönüştürülecek yerlere verilebilir... ...en azından... Hı -hı. ...her şeyi hepimiz ayrı ayrı satın almak yerine... ...ya da işte... Ortak kullanım alanları üzerine portallar ve işte topluluklar var. Eşya kütüphanesi gibi zumbara gibi bunu çalışan içerisinde kullanan çok büyük topluluklar var. Mesela biz ofisimizde ne yaptık? Banyomuzda bir Osmanlı mangalı vardı. Onu lavaboya çevirdik. Bir çaydanlık vardı bakır. Onu da muslar çevirdik. Çaydanlıktan akıyor lavabomuzun su. <gülüyor> <gülüyor> Harika. E orada işte aileden alan bir birine sabun birine tuvalet kağıdı koyduk. Yani orada sıfır. Her şey sadece tasarım katıldı. Hı -hı. E, mahallemiz tamamen kentsel dönüşüyor olduğu için kesilen ağaçları hani o sırada müdahale ederek belediyeden o, zaten kesilmişti. E, alıp bahçemizi. Onları masa ayağı gibi yapıp bir şantiyeden yanlış ölçüde çıkan camımızı üstüne koyup, döşeme tahtasında ara kayıt gibi kullanıp bir masamız var. <gülüyor> ne <gülüyor> güzel. Yani var. geri dönüşümden mobilya. Mobilya, atılacak banyo, şeyden mobilya, aynen. atılacak hani şeyden musluğu. Böyle kötü, eski, çirkin gibi algılamak yerine orada tasarım becerisi, orada Hı -hı. hayal gücü çok farklı noktalara getirebilir. Yani onu da zaten var, et, var olduğunu göstermek için de bunları yapıp paylaşıyoruz bol bol. Yani ilham olsun en azından harika, herkese Harika hiç değilse fotoğraflarını e, Görebilir miyiz amimarlık.com yani, yani, Facebook'ta daha şu anda Görebilirsiniz Facebook'tan amimarlık da yüklenilecek şu anda Tamam harika <gülüyor> Sayın Özgül Öztürk çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ederim. Için. teşekkür ederim İyi çalışmalar diliyoruz Çok teşekkür ederim sizlere de sağ olun Efendim haftaya aynı saatte yeni ekolojik fikirlerle Huzurlarınızda olacağız Esin Yolçınar, Zahide Arel, Ömer Faruk Zora Gezegene saygıyla o yaşam.